să-nspuni n-aioc când se-avi să-mă îșoară marjei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 Dostlar, hepinize merhabalar. Mahmur Ketencoğlu ben. Canlı olarak sizlerle birlikteyim. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Tuna'nın bir yanı e, şu dakika itibariyle başladı. E, bu cümleyi kurarken, kurarken sevgili Pınar Erkan'ın kulaklarını e, çınlatıyorum. O da programını öyle açıyor. Bana esin kaynağı oldu. Efendim, bugün Şöyle bir başlık koydum dün, dün e, bugünün programını duyururken. Ölü kadınlar diri kadınlar için söylüyor. Biraz böyle ürkütücü gibi e, gözüküyor ama aslında e, söylemek istediğim 100 sene yaklaşık 100 sene, 80 sene önceden taş plak kayıtlarından kadın sesleninin, kadınların e, bize seslenmesini anlatmaya çalıştım. Belki kötü anlatmışımdır. Ee, ama burada e, mealini söyledim size. Tabii ki e, çoğunlukla yaptığım gibi her sene 8 Mart civarında bir kadın programı yapıyorum. E, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak üzere. E, aslında başka programlarda duyurma fırsat bulamadığım pek çok sesi e, ve pek çok bölgenin müziğini bu program sayesinde, bu kadın programları sayesinde duyurabiliyorum. ...benim arşivinin o bölümü de... ...güflenmemiş oluyor doğrusu. Evet, bugün... E, ...1925-48 yılları... ...arasında çeşitli zamanlarda... ...yapılmış kayıtları... ...bir araya getiren... ...8 CD'lik bir... E, ...set var elimde. The secret Museum of Mankind... E, ...albümün ismi... ...serinin ismi... ...Amerika'da daha çok... ...eski kayıtları derleyip toparlayıp antolojiler halinde, koleksiyonlar halinde bize e, ulaştıran önemli bir firma var. Yazu adında Y-A-Z-O-O -O biçiminde yazılıyor. İşte o firmanın e, The Secret Museum of Mankind adlı serisinden işte her seriden birer ikişer örnek seçtim. Dışarı e, Hepsinden e, birer örnek, bir, birer ikişer örnek dinleteceğim sizlere. Çok da konuşmayacağım aralarda. Temel bilgileri vereceğim. E, ne dinledik? Önce e, bir daha söyleyeyim. The Secret Museum of Mankind e, dizinin ismi. Dördüncü bölümden başladım. Tesadüfi olarak 1925-1948 yılları arası kayıtları içeriyor. E, edited by Pat Conte. Pat Conte tarafından yazdım. E, bir araya getirilmiş, edisyonu yapılmış. Az önce Dariko adlı bir parça dinledik. Ee, nereden? Gürcistan'dan birçok e, dinleyicimiz anlamıştır. Aleksandra Potsk-Vershvili, çok zor telaffuz etmesi. Ee, Batı Gürcistan'da doğmuş bir şarkıcı. Ee, ne söyleyelim? Ee, Gürcü vokalleri zaten çok güçlü. Bu da elimizdeki en eski kayıtlardan ee, tabii daha da eskileri var ama bu da e, Ender örneklerden biri. Şimdi ikinci ülkemiz e, Sırbistan. E, kendi bölgemde de e, dolaşacağım biraz tabii. Ama Balkanlardan biraz uzak durma. Özen gösterdim bu programda. Zaten her programda Balkan müziği dinliyorsunuz. E, Sırp şarkıcı e, Wayne Lukic e, seslendiriyor. Şirekoviç'e Borovo parçanın ismi e, Gayda ve Akordiyon eşliğinde e, Muhtemelen Amerika'da yapılmış Bir kayıt olduğu belirtilmiş Ve e, Sırp göçmenlerden yapılmış Bir kayıt olduğu söylenmiş e, Albümün son şarkısı olması lazım Selahattin Dinliyoruz diyorum düzeltiyorum kaydımızı ee, hemen bir erke erkek sesi çıktı oradan hemen gönderelim onu geriye ee, epey karışık bir sıralama olduğu için ben de hata yapabiliyorum Tabii ki Bal'iden e, kadın sesi duyacağız ee, Endonezya Bal'iden ee, çok detaylı bilgimiz yok. Bazı plaklarla ilgili çok detaylı bilgi koymamışlar. Şimdi Bali'deyiz. Evet sevgili dostlar, Bali'deydik. Endonezya, Bali'de, Bali adasındaydık. E, bugün 8 Mart'a atfen yaptığım programda yaklaşık 100 sene önceden gelen kadın sesleri dinletiyorum. 1930'lardan, 25'lerden, 40'lardan gelen sesler. E, önce Gürcistan, sonra da Bali'deydik. Şimdi e, Malavi'deyiz. E, bir kadın vokal eşliğinde ee, büyük bir koro var ve tüccarların şarkısı olarak not ee, düşülmüş. Yine 30'lu yıllardan bir kayıt. Yauleti kondo yapalonga. Then I enda bazi kola boloma, asungu kundi tawa chifuga cha firiga. Then I enda bazi kola boloma, ajapani kundi cha firiga. Jabani gundi chifugwa chifuga Ndina yenda patigola boloma. Jabani gundi chifugwa chifuga jafrika. Ene kamwe, ne kamwe, ne, e ne Evet, Malevi'deydik. Selahattin'e bir espri yaptım ama burada tekrarlasam mı bilmiyorum. En meşhur yemeği Malevi'nin e, fare kebabıymış. E, bu bilgiyi de e, paylaşmış olayım. Sonuçta dünyanın her tarafında bambaşka kültürel standartlar olabilir. Bunu da e, saygıyla karşılamak lazım. Evet The Secret Museum of Mankind serisini dinlemeye devam ediyoruz. 100 sene önceden Kadın Sesleri dinletiyorum sizlere ve şimdi e, Balinezya yerlerine ait bir müzik gelecek. Solomon Adalarında yaşıyorlar ağırlıklı olarak Pasifik'te ve The Girls of Banana adlı bir e, topluluğun kaydı. İkinci Dünya Savaşı'nda e, batıllar kaydetmiş bu plağı dinliyoruz. Gözöp Bunana adlı topluluktan e, İkinci Dünya Savaşı sırasında kaydedilmiş Malnezya yerlerine ait bir topluluk bu. E, Solomon adılarından geldiler ve e, Tuna'nın bir yanında bizimle beraber oldular. 8 Mart'a Atfen yaptığım programda e, eski kadın sesleri dinletiyorum sizlere. Şimdi bu 8 e, ciltlik, 8 volümlük dizinin üçüncüsüne geçiyorum. Oradan bir şarkı seçmişim. Robezya'nın güneyinden bir e, kadın grubu yine. E, eskiden Robezya diye geçiyordu. Galiba şimdi Zimbabwe olarak bilinen e, ülke. E, eğer hata yapıyorsam kusura bakmayın. Güney Robezya'dan bir kadın grubu dinliyoruz şimdi. seçkinin ikinci bölümüne geldim şimdi. Ee, burada bizim tanıdığımız coğrafyalardan bir örnek seçmişim. Ee, Bulgaristan'dan ünlü bir şarkıcı. Çok sayıda taş plağı var. Mita Stoiceva şarkıcımızın ismi. Ee, 78'lik bir horo e, söyleyecek. Stoice horo, e, Galeamo parçanın ismi. Kuzey Bulgaristan'dan bir şarkı. Ve o dönemin meşhur e, orkestrası Kavalciev topluluğu tarafından e, eşlik ediliyor. E, Mitas Loiceva'ya dinliyoruz. <gülüyor> 100 sene önceden kadın sesleri dinlemeye devam ediyoruz. E, The Secret Museum of Mankind adlı e, antolojiden. Şimdi Tibet'teyiz ama Tibet'te yaşayan Moğol azan, azınlığın o dönemde çok meşhur olan e, bir şarkıcısını dinle, dinleteceğim. Moğolca tabii ki ve bir dağ şarkısı. Şarkıcımızın ismi Bao'in Da Liga. Çok kötü telaffuz ettiğimi farkındayım. E, Moğol, Moğol diline hakim değiliz tabii. Ee, evet, Tibet'ten bir Moğol şarkısı şimdi. Evet Moğolistan'da daha doğrusu Tibet'teydik. Bir Moğol şarkısı dinledik Tibet'teki azınlıktan. Ee, tabii çok yüksek perdeden şarkı söyleme geleneği çok güçlü. Moğollarda e, tabii aynı zamanda Kore'de bu bölgede çok güçlü sesler var. Şimdi aslında oraya çok uzak olmayan bir bölgedeyiz. Ee, yine Pasifik'te bir ada devleti Fiji'den bir şarkımız var. Ee, bir aşk şarkısı bu. ABD'nin e, ikinci dünya savaş e, savaşı sırasındaki işgal yıllarında e, marşa dönüşmüş, bir direniş şarkısına dönüşmüş. E, aslında bir aşk şarkısı bu. Ve Fiji'de iş şimdi. <Gülüyor> Evet, Fiji'den bir aşk şarkısı dinledik. 8 Mart'ı anıyoruz, kutluyoruz. Ee, ve dünyadan taş plak kadın sesleri e, dinliyoruz. Şimdi 6. bölüm e, The Secret Museum of Mankind e, antolojisinden tamamen Orta Asya'ya ayrılmış. Özbekistan'ın güzelliklerini anlatan bir şarkı. Yine 30'lu yıllarda yapılmış bir kayıt. A.S. Mirza Eva seslendiriyor <Gülüyor> 1930'lardan Amir Zeyava seslendirdi. Özbekistan'a dair bir övgü şarkısıydı. Şimdi aynı e, ciltten Çin-Uygur Özerk Bölgesi, Sincan-Uygur e, Özerk Bölgesi'nden iki şarkıcının harika bir e, performansı var. Abdulimu ve Aymunisa e, şarkıcıların ismi e, dinliyoruz. Hay ya hay ya hay ya hay ya. Hay ya hay ya hay ya hay 带走 ilginç bir kayıttı tabi hemen düzeltelim Abdülimu erkekti bir atışma şarkısı gibi bir şeydi şimdi yedinci bölüm Kuzey Afrika'ya ayrılmış The Secret Museum of Mankind'da e, Fas'tayız öncelikle Evet, Fas'taydık. El Fasiyah, eğer doğru anons ediyorsam ismini kadının. Evet, e, bu bölümden bir de Tunus şarkısı dinleteceğim sizlere. Louisa, Tunzia e, kadının ismi. E, muhtemelen Yahudi kökenli olduğunu düşünüyorum. O zamanın meşhur seslerinden biriymiş. Dinliyoruz. <gülüyor> Evet, bugün sizlere taş plaklar dinlettim ve dünyanın çeşitli bölgelerinden kadın sesleri duydunuz The Secret Museum of Mankind adlı antolojiden. Ee, son bölümümüz 8. bölüm. Ee, tamamen Doğu Afrika ülkelerine ayırılmış. Ee, Kenya'dan bir örneğimiz var. Son olarak ee, ondan sonra yavaş yavaş meda edeceğiz. Evet değerli dostlar bugün 8 Mart'ı kutladık. Dünyanın çeşitli bölgelerinden artık yaşamayan kadınların yaşayanlara seslerini gönderdikleri bir program yapmaya ettim. Program sonrasında 15 dakika için telefonun başında olacağım. 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan bana ulaşma şansınız var. Ayrıca Facebooklardan ve Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Tabii sayfamdan aynı zamanda web sayfamdan ve hem bu programı hem de bundan öncekileri Tunanın Biri yani nokta dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar Selahattine de teşekkürler. Hoşçakalın. Samăi șoară marjei n-să-n spun n-ai-co când seavi Samăi Han'ın beryanı Hazırlayan ve sunan Muhammed Ketencoğlu <gülüyor>